Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin ve bugün konuğum Rana Alpöz. Merhaba Rana Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Rana Hanım'la yeni yayın döneminin ilk programında yine yayınları, bir yayın evini, Koç Üniversitesi yayınlarını ve Koç Üniversitesi yayınlarının yeni yayın dönemini konuşacağız. Rana Hanım, kısaca bize Koç Üniversitesi yayınlarını tanıtmanız mümkün olabilir mi? Tabii memnuniyetle. Koç Üniversitesi yayınları 2010 yılında, yılından itibaren e yayın yapan bir yayın evi. E üniversiteye bağlıyız. E ancak e ilk yıllar haricinde e yoğun olarak akademik yayın yaptığımız söylenemez. Klasik anlamda. Tabii ki akademisyenlerin kaleme aldığı kitapları yayınlıyoruz. Ancak genel okur kitlesine hitap ediyoruz. Yani sadece ders kitabı, üniversite ders kitabı yayınlıyormuşuz gibi bazen algılanıyor. Ama genel okur kitlesi bizim hedefimiz. Yoğun olarak edebiyat dışı, kurgu dışı yayınlar yapıyoruz. Ancak bazı serilerimiz var. Bunlar edebiyattan sayılabilir. Örneğin Tefrika serisi. Evet. E, ama bu Tefrika serisinin de tabii e, altyapısı gene bir akademik çalışma. E, bir TÜBİTAK e, projesi. TÜBİTAK projesi kapsamında, evet, e, edebi yani Türk Edebiyat tarihine katkısı e, olduğunu, evet, çok, e, olduğuna çok. inandığımız bir çalışma. Kurgu dışı bizim e, esas e, o, hedefimiz, odak noktamız. E, bu kapsamda sosyal bilimlerde... E, Sosyal bilimler alanında yayınlarımız da var. E, fen bilimleri, e, pozitif bilimler e, alanında e, kitaplarımız da var. Dünyayı sorgulayanlar için motto'muz ve e, Koç Üniversitesi'nin faal olduğu alanlara e, daha çok e, yöneliyoruz. Ve bu alanlarda e, en yeni ve ilerici çalışmaları yayınlamak hedeflerimiz arasında. Böylece Türkiye'nin kültür ve bilim hayatını zenginleştirmek. Amaçlarımızın başında geliyor ve akademik yayıncılıkta bu anlamda dünya standartlarını yakalamak e, hedefimiz. E, son 1-2 yılda e, başka bir hedefimiz daha var. E, çeviri kitapların yoğunluğunu azaltık. yerli e, kitapları yani burada üretilen bilginin e, kitaba dönüştürülmesini e, ve buradan dünyaya e, dağılmasını yayılmasını hedefliyoruz. Ee, bu anlamda <gülüyor> gerek üniversite e, hocalarının yani bizim üniversitemizin ya da e, Türkiye'deki diğer üniversitelerin e, hocalarının e, çalışmalarının kitaba dönüştürülmesi konusunda e, çalışmalarımız var. E, teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeşitli serilerimiz var, e, dizilerimiz var. Burasının bilgisi başlığı altında Türkiye, Anadolu'da ve çevre bölgede sosyal bilimlerde yapılan yeni akademik çalışmalara odaklanıyoruz. Uç Beyleri başlığı altında genel okur kitlesine e, tüm bilim alanlarında alanın en ileri bilgisine e, sunmaya çalışıyoruz. Maddiyat isimli bir serimiz var. E, ekonomi, finans, politik ekonomide yeni yönelimleri buradan sunmaya çalışıyoruz okurlara. Bir de daha önce bahsettiğim gibi Tefrika serimiz var. Türk Edebiyatı'nın geçmişine damga vuran örnekleri içeriyor. Bunların dışında bir yenilik olarak aslında bu sene çocuk kitapları yapmaya başladık. Eylül ayında ilk üç kitabımızı yayınladık. Bundan sonra da her ay bir ya da iki kitap yayınlayarak yayın hayatımıza devam edecek. Bunlar Küçük... çeviri mi yoksa Türkçe? Mi? Çeviri kitaplar mı? Türkçe kitaplarımız da var. Çeviriler de var. İlk Türkçe kitabımız e, Nazmi Ağıl'ın e, bizim Koç Üniversitesi'nin e, edebiyat bölümünde e, hoca kendisi. E, Kuşlar. Kuşlar. Form... Evet, İşler kuşlarla kalmış. ilgili yazdığı evet. şiir, şiirler, Kuşlar Konmuş Kitabı'nı. Hı -hı. Bu kitabı e, çok özenerek hazırladık diyeyim. Kitapta şiirler var, e, bilmece e, şeklinde. Yani şiirler bir kuşu anlatıyor aslında e, ve okur bu kuşun hangi kuş olduğunu e, buluyor öncelikle. E, ondan sonra bu kuşun e, etiketleri var. Bütün e, kitaptaki 30 kuş, anlatılan 30 kuşun etiketleri var. O etiketlerden o kuşu bulup e, çıkarıp e, sayfasına yapıştırıyor. O sayfada e, kuşun sesini dinleyebileceği QR kodları koyduk. E, <gülüyor> bir de ayrıca bütün bu kuşların e, yer aldığı büyük bir orman posteri var. E, oh ve bu posteri de... Biz de istiyoruz büyükler. <gülüyor> tabii tabii tabii memnuniyetle. E, Bülent Arabacıoğlu e, kitabımızın çizeri. Ee, o da çok kıymetli bir isim. Ee, tipi tip karakterinin yaratıcısı, e, en kahraman Rıdvan'ın yaratıcısı, karikatür sanatçımız. Ee, onun e, keyifli çizimleriyle hoş bir kitap oldu ve e, bizim için önemli olan e, okurlarımız e, bu kitapla çok uzun zaman geçirebilecekler e, ve bunun sonucunda eğlenerek e, bu kuşları tanıyacaklar öğrenecekler. Genelde e, e, kurgu dışı e, kitaplar, çocuklar için de kurgu dışı kitaplar tercih ediyoruz ama tabii çocuk söz konusu olunca mutlaka bir hikaye, bir kahraman e, devreye giriyor ve onun ağzından e, bir takım bilgiler veriliyor. Ee, çeviri kitaplarımız iki tane ee, ben dünyaya geldiğimde e, isimli bir kitap portekizceden çevirdik bunu ee, orada da e, yeni doğmuş bir çocuğun gözünden e, dünya e, anlatılıyor yani ilk, ilk defa e, tanışma e, ve e, duyuları aracılığıyla dünyayı nasıl tanıyor e, bu anlatılıyor e, o da hoş bir kitap bir de ağaçların yetiştiği bina, onu da Korece'den çevirttik. Genelde kitap seçimlerimizde çok farklı dillerden çeviri yapmayı tercih ediyoruz çevirilerde. Farklı kültürleri tanıması için Türk okurlarının. Çocuk kitaplarımız Rani... bu şekilde devam edecek. Rani Hanım devam edeceğiz ama isterseniz kısa bir ara verelim hı hı. Ne çalalım ne istersiniz? Bugün. Ben hiç Beatles dinlemekten sıkılmam. Here Comes the Sun dinlemek isterim çalarsanız. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Konuğumuz Koç Üniversitesi yayınlarından Rana Alpöz. Rana Hanım'la e, Koç Üniversitesi'ne dair konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi biraz e, bu Koç Üniversitesi yayınlarının e, Kitap yayın kategorilerinden bahsetmiştik ki bu kategoriler oldukça e, geniş. E, şimdi ben biraz yine bunlara geri döneriz ama e, şuna öncelik vermek istiyorum. 2021 yılında e, ne gibi planları var Koç Üniversitesi yayınlarında? Şimdi bizi en çok heyecanlandıran e, proje aslında e, uluslararası dağıtıma başlıyoruz 2021 e, itibariyle. Ee, bizim zaten daha önceden yayınladığımız İngilizce kitaplarımız vardı. Ee, bir de e, üniversiteye bağlı araştırma merkezlerimiz var. Ee, Anamet, Akmet, Vekam, Gabam gibi kendi alanlarında e, uzmanlaşmış e, merkezler bunlar. Araştırmalar yapıyorlar, sempozyumlar e, düzenleniyor bu araştırmaların sonucunda. Ee, ve e, onlar e, hepsini toplamda sayarsanız yılda 10 e, tane kitap yapılıyor. 10 e, tane Türkçe, 10 tane İngilizce diye düşünülebilir. E, bu araştırma merkezlerini de e, 2021 itibariyle yayınlarını e, Koç Üniversitesi yayınları çatısı altında toplama e, projemiz var. E, ve e, tüm bu İngilizce yayınlar... E, Amerika'da e, Chicago Üniversitesi'nin dağıtımıyla bir anlaşma yapıldı. E, o kanalla bütün dünyaya dağıtımını e, yapmayı planlıyoruz. E, ve tabii e, İngilizce yayınlarımızın da artmasını e, planlıyoruz. 2021 için e, ve daha sonrası için e, bizi en çok heyecanlandıran e, proje bu diyebilirim. Evet bu çok evet. güzel çünkü tam biraz önce programın ilk bölümünde söylediğiniz Türkiye'deki bilgiyi dışarıya Hı -hı. aktarmanın Hı -hı. da bir aracı aslında. Hem Türkiye'deki bilgiyi toplamak hem de Türkiye'de evet. üretilen bilgiyi dışarıya evet. aktarmak. Evet evet orada bir tabii e, Türkçe yazılırsa e, Türkçe kullanıldığında e, bir dil e, engeliyle karşılaşılıyor. Evet. E, bu engeli bir şekilde e, aşmanın yolunu düşündüğümüzde böyle bir çözüm bulduk. Yani İngilizce evet. e, e, çoğu yayını e, aynı içerikte e, hem Türkçe hem İngilizce yayınlayacağız, yayınlıyoruz. E, evet. Böylece e, yurt içinde Türkçesini dağıtarak Hı -hı. Türk okuruna ulaşmak. Yurt dışında da İngilizce baskıyı dağıtarak tüm dünyaya ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. Evet, Ve güzel. tabii sonraki adımda da İngilizce, elimizde İngilizce yayın olduğu için bunun belki diğer dillere satılması da söz konusu olacak. Diğer dünya dillerine telif haklarını satmak gibi bir çalışmamız olacak. Ee, bu şekilde evet e, burada üretilen e, akademik seviyede üretilen bilgiyi e, bütün dünyaya yaymış olacağız e, umarım kısa zamanda başarılı oluruz. Evet, bu çok güzel bir e, girişim yani normalde bunu yani devletin falan yapması gerekiyor aslında hani devlet kurumları evet. belki bakanlıkların falan Hı -hı. o yüzden Hı -hı. çok e, anlamlı bir Hı -hı. girişim ve aynı zamanda hizmet. Bence sadece girişim değil. O yüzden e, bizde büyük bir heyecanla bekleyeceğiz bunu. Ee, evet. Şimdi biraz e, hem fen bilimleri ve hem sosyal bilimleri bir arada basan bir yayın evi e, ve üniversite yani Koç Üniversitesi destekli bir yayın evi olmanızdan da bahsettik. E, şimdi Koç Üniversitesi yayınlarında dikkatimi çeken şeylerden biri de neredeyse her seri için e, ayrı kapak tasarımları. Evet. Evet. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Sanırım yayın evinin böyle bir e, politikası da var mı? Hani dizi, Hem yayın evi hem dizi ayırt ediciliğini bir arada gözeten bir tutum mu var? Evet aslında şöyle daha çok e, burasının bilgisi serisinden bahsetmiştim. Evet. O serinin kendi içinde bir e, tasarımı var. E, orada görseli ve renkleri değiştirerek devam ediyoruz. Biraz daha akademik diye düşünebiliriz bu seriyi. Hatta bu sene, yani geçen 2020 itibariyle bu tasarımı değiştirdik. Daha önce gri zeminli ve aşağıdan yukarıya doğru yazılıyordu kitapların isimleri. Şimdi biraz daha görsel ekledik. Biraz daha renklendirdik o serinin tasarımını. Ee, Uç Beyleri serisinde e, hiçbir kitap e, diğerine benzemiyor hı hı. Ee, yani sadece logomuz e, sol alt köşedeki logomuz e, aynı kalıyor e, onun dışında e, tasarımlar tamamen farklı hepsi birbirinden farklı kitabın e, konusuna kendisine uygun tasarımlar. Yani her biri e, dikkat evet. çekici tasarımlar evet, olmasına e, dikkat ediyoruz. E, Tefrika evet. serimiz tabi kendi içinde e, bir seri mantığıyla tasarlanıyor. Evet, tuhaf etki de öyle değil mi? Tuhaf etki öyle. Kapaklar da tuhaf etki. Ee, tuhaf da etki. Tuhaf etki. <gülüyor> evet, evet. Tuhaf etki e, biraz daha azalttık. E, çok daha seçerek ve e, daha az e, kitap yayınlı yayınlıyoruz, yayınlayacağız tuhaf etki serisinden. Evet, bir Bu de e, e, yayın evindeki gelişmelerden bahsettik. Peki şeyden bahsetmek Hı -hı. mümkün mü? 2021 yılında... E, yayınlayacağınız kitaplardan ve yazarlardan bahsetmek mümkün mü Tabii ki ee, hemen ben bu arada e, yeni yayın programımızı da açıyorum şeyi anlatabilirim ee, bizim bütün kitaplarımız e, yayın kurulu e, yayın kurulumuz var üniversitemizin e, akademisyenlerinden oluşan bütün kitaplarımız orada seçiliyor, değerlendiriliyor. Bütün prensip kararları, yeni diziler orada alınıyor. Şimdi önümüzdeki yıl tarih kitapları da olacak, bilim kitapları da olacak. Aslında hani çeviriler var şu anda, onların isimlerini söylemek bilmiyorum ne kadar Yani siz olur. bilirsiniz eğer mümkünse yani sadece hı hı. paylaşmak paylaşmak, e, paylaşmak doğruysa diyeyim yani mümkünse daha doğrusu Anladım. paylaşabilirsek. Ya da yeni Şimdi, bir seri var mı? Belki ondan bahsedebilirsin. Yeni bir Tebim. seri e, evet 2021 e, değil de aslında 2020 yani bu senenin sonlarında e, şu anda tasarıma tamamlanmak üzere yeni bir serimiz var e, Armağan Kitaplar ee, Turgut Çeviker e, hazırlıyor bu seriyi. Hmm, onun e, arşivi tabii çok zengin biliyorsunuzdur ve evet, e, o e, ilk kitap e, Tevfik İleriye armağan olacak. Çok güzel. E, ondan sonra önümüzdeki yıl e, Yılmaz Güney üstünde çalışıyor şu anda. E, e, yani bu kişiler hakkında e, yazılmış. Söylenmiş e, her şeyi derleyip, toplayıp, e, elden geçirip, e, tekrarları tabii e, eleyerek e, aslında bir bakıma e, değişik bir biyografi e, denebilir. Yani, hem biyografi hem arşiv belgeleri Kesinlikle yani çok... öyle. Evet, evet. E, ve, e, ve o kişi hakkında bu kitap için 5-6 e, tane de yeni yazı. E, isteniyor. E, ve bu şekilde oluşturuluyor. Görselleri de var tabii. Yani ufak bir albüm bölümü de oluyor kitapların. O da e, heyecan verici bir proje bizim için. E, Tevfik Fikret'le başlayıp sonra devam edeceğiz. Çok iyi. Yani Koç Üniversitesi yayınları türler arasında dolaşmaya da devam edecek anladığım kadarıyla. Yani sadece fen ve sosyal bilimler değil, türler arasında dolaşan. Ya sanırım bir de böyle üniversite yayın evlerinin Şöyle bir şeyi de olmalı değil mi? Yani her dönem okunacak kitaplar Hı -hı. basmak. Yani Hı -hı. daha klasik, yani ne bileyim daha butik ve küçük yayın evlerinin e, basamayacağı, belki de cesaret edemeyeceği yayınlara da açık olmak, üniversite Hı -hı. yayınlarının e, herhalde temel ne diyeyim e, görevlerinden birisi olmalı, değil mi? Yani siz de evet. bunu göz önünde bulunduruyor musunuz? Tabii tabii. E, yönelik... Bizim yani şöyle e... Belirliyoruz aslında e, düşüncemizi. Yani akademik olarak yapılan çalışmaları aslında e, geniş kitlelere ulaştırmak. Yani kitabı ve e, yayın evini de e, buna bir araç olarak görüyoruz. Örneğin hani başka kimsenin basamayacağı, e, zorlanacağı dediniz. Mesela bir, e, bir senedir üzerinde çalıştığımız bir proje kitap var. Ee, Zeynep Çelik'in e, hazırladığı bir proje bu. Kitabın adı, e, kitap şu anda matbaada bu hafta gelmek üzere. E, Avrupa Ailen. Şarkı Bilmez. Namık ee, Kemal'in makalesinin başlığı. Namık Kemal'in <gülüyor> makalesi e, de kitabın içinde var. <gülüyor> ve evet oradan yola çıkarak e, ve kitaba çok uygun e, bir başlık olduğu için seçtik. Ve bunu e, az önce bahsettiğim gibi hem Türkçe hem İngilizce yayınlıyoruz. E, İngilizcesi e, 2021'in başında çıkacak. Türkçesi e, Kasım başında e, yani bu hafta e, dağıtıma girecek. E, orada e, Zeynep Çelik'in e, bir giriş yazısı, uzunca bir e, sonuç yazısı diyeyim. Ee, on, ondan sonra da e, Namık Kemal gibi e, Tevfik Fikret gibi e, Halit Ziya gibi e, dönemin e, entelektüellerinin aslında e, bir oryantalizm eleştirisi bu kitap e, adından da anlaşılacağı evet. gibi e, çok keyifli bir kitap. E, Bayağı yani o eski metinlerin e, hepsi e, elden geçirildi, transliterasyonları yapıldı, Türkçeleştirildi, sadeleştirildi. E, hem onlara e, ufak bir e, tadımlık e, okura, e, tadımlık sunmak istiyoruz. Hem de tabii burada önemli olan İngilizcesini yapmamızın da e, sebebi aslında e, o dönemde e, dünyaya açılamamış. Sesini duyuramamış e, Osmanlı ve Türk entelektüellerinin seslerini duyurmak istiyoruz. Ve e, bu oryantalizm <gülüyor> akımına bir e, katkı sağlamak e, hedefimiz. Ya da evet, bir de literatüre de bir katkı aslında. Kesinlikle, yani bunları evet, in evet, İngilizce evet. yayınlamak, yani dünyadaki dünyada bu oryantalizm literatüründe de dolaşıma girmelerine aracı olmak evet, aslında. evet. Evet, evet, bunu da çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Gerçekten çok güzel bir projeymiş. Ee, Rana Hanım e, programımızın sonlarına geldik. Sizin son olarak Hı -hı. eklemek istediğiniz e, şeyler varsa... Ee, yani biz tabii e, biz neredeyse bir senedir e, olağanüstü şartlarda yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bu dönemde kitap okumayı bırakmayan hatta daha çok kitaplara dört elle sarılan e, tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve hepimize aydınlık günler diliyorum. Bugünden daha güzel olsun önümüzdeki günler. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Umarım tekrar evet. görüşürüz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de tekrar görüşmeyi çok isteriz. Bizde konumuz konuğumuz olduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Koç Üniversitesi yayınlarına daha nice güzel projeleri birlikte paylaşmak dileğiyle diye bitirelim isterseniz. Tabii teşekkürler çok mersi. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın mersi. İyi yayınlar. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar